Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresim, an adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Biliyorsunuz buradan takipte kalırsanız paylaştığım görselleri, özetleri izleyebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bugün sizde de çok değerli bir konum var. Nazlı Pişkin, hoş geldiniz Nazlı Hanım Merhaba ee, Nazlı Hanım, ee, yemek araştırmacısı, çevirmen ve tarihçi ee, Son günlerde çıkan yeni bir kitabı var ee, O bahaneyle buluştuk, onun üzerine konuşacağız Biraz da e, onun e, şifalı bitkilerle ilgili e, deneyimlerinden, bilgilerinden konuşacağız ee, Nasıl araştırma yaptığından konuşacağız ee, Kokulu Ot ve Baharat ansiklopedisi Çok güzel bir kitap Ben bir solukta şöyle bir baktım O kadar e, keyifli ki hani e, Kokulu Otlar yoluyla Bir dünya yoluyla çıktım diyebilirim Elinize sağlık Evet teşekkürler ee, Çeviri bir kitap bu Amerikalı aktar e, ve baharat Yazarı Tony Hill'in kitabını e, Çevirdim Olak yayınlarından Hı -hı. Hı -hı. E, Bu ay çıkan bir kitap Bu e, kokulu otların baharat e, çeşitlerinin hem mutfakta kullanılmasına dair hem bunların yetiştirdikleri bölgeler, e, Hı -hı. Latince adları, e, hayatın başka alanlarında yemek dışındaki alanlardaki kullanımlarına dair kapsamlı ansiklopedik e, formatta epey de kalınca bir eser. Hem Tony Hill'in e, kendi bir eser derinlerinden de e, yola çıkıyor kim hikayeler. E, aslında bir aktar değil mi Tony Hill? Biraz ondan bahsedelim. <gülüyor> Evet Amerikalı bir aktar e, Tony Hill Seattle'da çok büyük e, çok çeşitli kokulu ot ve baharatların satıldığı bir e, dükkanı varmış artık yok çünkü devretmiş dükkanı uzun yollar işlettikten sonra e, bu Türkçe'ye benim kazandırdığım eserin haricinde başka baharat kitapları da var kendisinin. Hı -hı. Ee, özelliği şu, sadece dükkanında kapalı kalıp da tüccarın getirdiği ne bulursa onu satan bir aktar değil. Ee, dükkanında satmak için seçmek yoluna Hı -hı. giden bir e, aktar, üreticiyle birebir temas kuran, Hı -hı. E, satacağı ürün neyse onun dünya üzerinde en kaliteli olduğu yere gitmek ve oradaki Hı -hı. üreticileri e, ...tanıyarak, onlarla hasbihal ederek... ...ürününü seçen bir aktar. Böylece tabii bir sürü hikaye de biriktirmiş Dolayısıyla bir çok hikaye biriktirmiş. Kitapta da bunları böyle yeri geldikçe... ...kendi nükteli, hoş diliyle... ...anlatan bir yazar. Ben de tabii o... ...dili mümkün mertebe koruyarak... ...kitabı çevirmeye gayret ettim. Peki nasıl bir yöntem izlediniz? Aslında... ...Şimdi İngilizce'deki bitkilerin farklı... Ad, ...Türkçe'deki yerel adlarını da eklemişsiniz... ...gördüğüm kadarıyla kitapta. Yani evet. Farklı söyleyiş biçimleri de var. Ee, biraz daha biz, bize uygun hale getirmişsiniz. Evet. Ee, onun ön ee, zaten, kitabın e çevirmenin ön sözü bölümü ekledim. Orada da bahsettim bundan. Ee, özgün eserde zaten bahsedilen madde madde bahsedilen kokulu ot ve baharat çeşitlerinin hepsinin İngilizce'deki eş anlamlıları var. Botanik latincesindeki adlarının e, yanı sıra İngilizce'de eş anlamları var. Tabi dilimize aktarırken de benim izlediğim yol Türkçe'de bu malzemelerin Türkçe'deki eş anlamlarından en yaygın olarak Hı. bildiklerimizi e, kitaba aktarmaktı. E, Türkçe tabi çok zengin bir dil ve e, günümüz e, Türkiye coğrafyası çok... Farklı coğrafi özelliklere sahip olan bölgelerden oluştuğu için hı hı. baharat ve kokulu odların adlarının eş anlamları çok çok Mesela sarıda. şimdi önüme çıkan bir örnek Darül Fülfül yani e, biberin dizdeki adı değil mi? O. Darül Fülfül e, piper cinsinden hı hı. bir biber cinsi. Osmanlı'da çok kullanılan bir şey. Fakat 16. yüzyıldan sonra gündemden düşen bir biber cinsi. Piper longum. Ha, evet ben de İngilizcesini hatırlıyor musunuz? Ee, İngilizcesini şu anda hatırlayamadım. Ama işte bu şeyde sonuçta bizdeki adını koydunuz. Evet, evet. Da... Tabii tabii bizdeki adını koyuyorum. Eş anlamlıların da bizdekinin koyuyorum. Dolayısıyla bu aslında hem botanikle ilgilenen... Kişiler için hı hı. bitkilerin hem latince, botanik latincesindeki adları hem Türkçe'de en yaygın olarak kullanılan eş anlamlarını hem ana vatanlarını hı hı. hem günümüz dünyasında en yaygın olarak yetiştirildikleri bölgeleri bir çırpıda e, o maddenin künyesinde hemen görebilecekleri e, temel bilgiler içeren bir kitap. Bu bakımdan da botanik okuru, e, botanik hevesleri evet, evet. için... ...olduğu kadar mutfak meraklıları için de temel evet, bir kaynak. E, botanik kültür merakları için hakikaten öyle. E, Benim de ilk, ilk defa duydum tabii bir sürü şey var, e, kokulu ot ve baharat var. Mesela şeyi bilmiyordum, adi ardıç meyvesi. Ha, evet. E, o da enteresan. Evet, bizden e, bir... Bizden, e, Akdeniz'den <gülüyor> e, bir meyve... E, Ardıç tohumu aslında Hı. ama botanikteki adı yani Türkçe botanikteki adı adi ardıç tohumu. Tabii burada e, Türkçe eş anlamlarını koyuyorum, bizdeki adlarını veriyorum çevirde derken e, madde başlıkları tabii ki botanik Türkçesindeki Hı. adlarıdır. Yani Hı. gündelik hayatta Türkiye coğrafyasının farklı bölgelerindeki eş anlamları aralarından seçilip madde başlığı yapmadım. Türkçe botanik Hı -hı. dilindeki Türkçe adları madde başlıyordu. İşte adi ardıç tohumu da onlardan biri. Yani ad, adi ardıç tohumu demiyoruz biz. Hı -hı. Turşu kurarken koyduğumuz Hı -hı. baharatlardan bir tanesi. Ama e, botanikteki adı adi ardıç tohumu. Oysa günlük, gündelik hayattaki adı ardıç tohumu ya da sadece ardıç meyvesi deyip geçiyoruz. E, tabii bu önemli bir konu yani Hı -hı. E, gündelik hayattaki adı ile bitkinin e, malzemenin ya da evlerimizde kendi ailemizde alışıla geldiğimiz gibi söylediğimiz adlarıyla ile e, gerçekten e, terim olarak Hı -hı. kullandığımız şeklini e, yansıtmak önemli bir ayrım çünkü bu bir temel kaynak. E, 120 ayrı. Bu şey var değil mi bitki var? Evet 120 kitapta, çeşit kokulu ot var? E, kokulu ot ve baharat ansiklopedisi çevirimde oğlak yayınlarından yeni çıkan e, bu kitapta 120 farklı kokulu ot ve baharat e, madde madde anlatılıyor. Bunun yanı sıra e, kitapta bir karışımlar kısmı yani kitap malzemeleri birebir anlatmanın yanı sıra, tarifler hı hı. bu malzemelerle yapılan yiyecek içecek hamur işi sos hı hı. Yani hangi kısmı kullanıldığı mesela şeyin işte mahlep var mesela burada e, sert çekirdeğinin kullanılması yani o meyvenin evet. hangi kısmı, hangi kısmı bazen kabuğu bazen çekirdeği bazen etli kısmı onlardan da, da bahsediyor ve bunlarla ne yapılabileceğine dair yemek yiyecek içecek sos hamur işi vesaire gibi dünyanın farklı mutfaklarından uygulanabilir işte, tarifler içeriyor. Yani mesela Hindistan'dan gelen kokumun işte oradaki bir yemekte nasıl kullanıldığı meselesi. Evet, kendi bölgesinde yetiştirildiği ya da anavatanı olan bölgede nasıl kullanıldığına dair gerçek tarifler içeriyor. Bir de arka kısmında çok daha oyuncaklı, benim çok da sevdiğim bir bölüm var. O da bunlarla yapılan karışımlar kısmı. Hmm. E, çünkü 80'den fazla da bu tür karışımlar içeriyor ha, kitap. Tabii onları da başı başına çünkü o da bir, bu karışım da farklı tür bir şey, lezzet oluşturuyor. Evet, değil mi? E, tariflerin yanı sıra ayrıca böyle bir bölümü de var kitabın onda farklı ee, kültürlere göre ayırmışsınız. Afrika'ya özgü karışımlar, Japonya özgü karışımlar. Evet, Ortadoğu'ya özgü karışımlar, Afrika karışımları, Çin karışımları e, gibi bölge bölge e, bir ayrım da var karışım tariflerinde. Ayrıca tarihe göre de var. Yani orta çağ özgü tarifler vesaire gibi karışımlar var. Tabii e, kitabın İngilizcesinde indeks yoktu. Hı -hı. Ee, yayın evim Oğlak Yayın evi buna bir mesai harcayarak e, sonuna çok detaylı Hı -hı. bir indeks e, koydu ki okur e, seçtiği bir malzemeyi çapraz karşılaştırmayla kitabın içindeki yerlerini görebilsin. Hı -hı. Oğlak yayınında burada ki diyorum hakikaten benim de çok kaynak olarak kullandığım e, Dünyamızı biçimlendiren Bitkiler kitabı değil mi yanlış hatırlamıyorsam evet. Oğlak. E, evet. İnler'in kitabı. Evet, o da çok güzel bir çok güzel bir kitap, kitap da. Ee, onun yanı sıra tabii yemek tarihiyle ilgili hem yemek anı kitapları, hem başka kaynak ansiklopedi formatında Larus Gastronomik gibi dünyaca meşhur yemek kitaplarından ansiklopedi formatında olan Larus Gastronomik gibi. E, kitaplar, başka e, yine kaynak kitaplar hmm. ve e, hem tarif kitapları hem malzemeye e, yönelik pek çok, sayı, çok, pek çok sayıda e, külliyat yayınlamış olan <gülüyor> farklı alanlarda külliyat oluşturmuş olan e, yemek ve botanik kitaplarının hmm. yayıncısı. Burada tabii siz Yemek Araştırması olarak birçok kitaba çevirme olarak da imza attınız. Buradan en çok benim de peşinde koştuğum kitap ama yayınıma şeyi baskısı maalesef. Tükenmiş Tehlikeli Tatlar kitabı. Sizin çevirisini yaptınız. Andrew Dalben'in kitabı. O da kitap Yeni Evinden çıkmış. Keşke. Evet. o Bu da güzel bir çalışmaydı. Evet çok güzel Kuton İhli'nin e, bu ay yayınladığımız Kokulot ve Baharat kitabı benim baharat e, konusundaki ikinci çeviri kitabım. Belirttiğiniz gibi ilki kitap yayın evinden 2004 yılında 15 yıl hmm. olmuş. Hmm. E, evet. 15 yıl önce yaptığım bir çeviri olan Tehlikeli Tatlar tarih boyunca Baharat adlı kitaptı. O daha ziyade baharatın tarih içindeki yolculuğu. Hmm. E, onda kokulu otlar yok. Sadece Hı -hı. baharat var ve baharatın tarih içindeki yolculuğu, coğrafi keşiflerle baharat tarihi arasındaki ilişki. Hı -hı. E, antik çağ yazarlarında baharatın nasıl nakledildiği ve bizim bu kaynaklardan bugün nasıl yararlanabileceğimize Hı -hı. dair ışık tutan bir kitaptı. Maalesef evet, onun bu antik kaynakları deyince ona da küçük bir sohbetimiz oldu. O da hoş bence dinleyicimizde aktaralım şimdi doğrudan antik işte Teofrasdosun metninden ilk çevirisinden okumak ya aktarmak da aslında önemli bir şey değil mi yani oradaki bilgiler çok değerli ben hatta şey hissediyorum ben de bakıyorum eski eski metinleri o metinleri çok güncel bir dille... ...anlatılmış... ...aslında bugün yazsa Teofrastus sanki aynı şekilde anlatacakmış gibi geliyor bana... ...çünkü evet. gerçekten hayatın içinde ve doğanın içinden anlatıyor... ...değil mi bu meseleleri? Evet yani... O antik metinler çok enteresan... Kıymetli ve enteresan tabii... ...yani doğayla hemhal olmak... ...doğanın içinde hmm. olmak, hayatın içinde olmak... ...Benan Hanım siz de çok yakından hmm. biliyorsunuz... ...o yüzden hani sanki bugün yani Teofrastus... Antik Yunan yazarı işte binlerce yıl öncesinden bize sanki bugün bizim bahçemizde olanları anlatıyormuş Hatta gibi Hatta şey de yapıyorlar biraz dedikodlu yapıyorlar mesela. Şimdi tabii. şey işte yaşlı plinyos için mesela çok da şey diyor, o kadar da bilimsel dil diyorlar falan yani bu... Evet yani, yani her, çok hoşuma gidiyor. her zaman var o yazarlar arasında. O çekişme de çekişme var. Çekişme, birbirine işte tatlı sert atışmalar ama birbirinin kaynaklarını yani kendinden öncekileri tabii kullanıyorlar. Kullanıyorlar, değerli ee, bilgiler var ama ayıklamak gerekiyor işte. Ben de tabii bu radyo programında araştırma yaparken bu tatlı şeyleri rastlıyor hikayeleri yerlere, o çekişmeleri. Evet. falan. Plinius tabi yaşlı Plinius ilk ansiklopedi yazarı diyebiliriz tabi ansiklopedi çok daha sonra olan bir kavram ama yani 30 küsur ciltlik bir doğa tarihi adlı kitabı evet. bulunan bir Romalı birinci yüzyılda Roma'da yaşamış bir yazar yaşlı Plinius çok kıymetli bir kaynak tabi İngilizce Paralel metin, Latince ve İngilizce paralel metinleri e, Harvard Üniversitesi hmm. tarafından çok kıymetli e, araştırmacılar tarafından yapılmış çevirileri var. Onları kullanıyorum ben de. Hı hı. Çünkü ee, bu da önemli doğrudan yani ilk elden, ilk kaynaklardan. Kaynaklar, evet kaynaklar. doğrudan e, kullanmak önemli. E, tabii terimleri... Doğru kullanmak ve doğru seçmek önemli. Çünkü botanik tarihinde ve zooloji tarihinde ve meteoroloji tarihinde terimler çok birbirine karışabiliyor. Ee, diller arası geçişler, ödünç almalar, ayrıca yerel söylemler vesaireyle ilgili. Yani bugün Anadolu coğrafyasında da herhangi bir otu ele alalım. Akdeniz bölgesindeki adı farklı olabilir, işte Ege'deki adı farklı hmm. olabilir, İçbatı Ege'de farklı olabilir gibi bölgesel e, farklılıklar var. Bir de şimdi şey de giriyor, yani mitolojiyle de karışıyor yani değil mi? Bilim, mitoloji, çok söylence, karışıyor. çiçe geçiyor. karışıyor, antik ka çağ kaynaklarında hele tamamen evet. öyle. galiba bolca mitoloji var. Bolca var, var. E, yani söylenceler hepimiz çok seviyoruz masal hmm. dinlemeyi hikayeyi hepimiz çok seviyoruz her çağda her insan topluluğunun çok sevdiği şeyler masallar ve söylenceler ama tabi gerçekle yani botanik tarihi gerçekleriyle söylenceleri ayırt etmek lazım yaşlı işte da bunlar çok vardır işte tarçınla ilgili mesela hmm. şey vardır ee, belki ondan kısacık bahsedebiliriz botanik evet. tarihinin çok e, bahsedilen Söylencelerindendir Tarçın tabi çok pahalı 17. Hmm. yüzyıla kadar yani e, Deniz aşırı baharat ticaretinin e, Büyük tonajlı gemilerin icat edilip Deniz aşırı ticaretinin bunlarla yapılması e, 17. yüzyıl başına hmm. denk geliyor şey. evet. İngilizler, Hollandalılar, evet. Portekizler hmm. e, O zamana kadar Baharat tabi e, Küçük tonajlı gemilerle Okyanustan karalaya ve sonra kervan ticaretiyle nihayet tüketiciye ulaştığı için çok kıymetli. Yani yükte hafif, pahada ağır e, tabiri tam oturan e, malzemeler. E, Arap tüccarlar tarçın ticaretiyle antik çağda meşguller e, ve e, Erişilmesi zor hmm. bir ürün kıymeti daha fazla olsun hmm. gösterilsin diye tarçın için Arap tüccarlar çok çeşitli hikayeler uyduruyorlar. E, Roma dünyasında tarçın çok pahalı çünkü çubuk tarçın hmm. ve Plinius da bunu eleştiriyor. Hmm. Diyor ki işte Araplar e, Zümrü de Anka'nın. Yuvasını tarçın çubuklarıyla Yaptıklarını hmm. söylerler hmm. Hmm. İşte efendim O yüzden e, çok zordur o Biz Zümrüdan Kağan'ın Ağaç tepesindeki o çubukları Alabilmek için hmm. yuvasını bozuyoruz hmm. Canımızı tehlikeye Atıyoruz O yüzden tarçın bu Hayırlı kadar Roma'da hmm. pahalı hmm. diye Ve inandırmışlar Romalıları bunu Hayali kuş işte yuvası Plinius <gülüyor> da bunu eleştiriyor. Yani bu Roma halkına ne oldu da Arapların bu uyduruk hikayelerine bu kadar <gülüyor> inanır da çubuk o bu kadar yüceltir. yüceltir pahalı alırlar diye. Yani o devirde de bu devirde de her zaman hikayeleri seviyoruz ve hikaye satıyor. Ama önemli olan hikaye ile bilimi birbirinden ayırt edebilmek. Bunun için de kaynakları doğru okumak. Evet, eskiden öyle bir kaygı yoktu. Yani bilim hikayesi öğrenci iç içe geçebiliyordu. Onunla ilgili çok örnek çıkıyor karşımıza. Ee, bu arada tabii seyahatlemelerle oradan dedindiğimiz de çok bilgi var. Ee, bunu konuşalım ama önce bir, şöyle bir soluklanalım. Müzik ya arası. Siz bir müzik arası verelim. Ee, o zaman Schubert'in bestesi Ave Maria dinleyelim. Sonra da devam ederiz. Seyahatlemelerle. Sıfır. Harika. Merhabalar tekrar 94.9 açıkladığınız botanitopya'da e, nazlı pişkini ile e, şifalı otlar kokulu otlar onların dünya üzerindeki yozlukları hikayeler üzerine konuşuyoruz. Evet ilk bölümde biraz seyahat namelerdeki e, hikayelerden bahsedelim onlar bize ne üretiyor bitkilerle ilgili e, biraz bundan bahsedelim. Biraz önce antik çağ kaynaklarından onlardan hı hı. kokulu ot ve baharatta dair neler öğrenebileceğimizden bahsetmiştik. Başka bu alanda bilgi edinebileceğimiz başka kaynaklar arasında öne çıkanlardan bir tanesi de seyahatnameler. Hı hı. Benim tez konum seyahatnamelerle ilgiliydi. Bence çok şahane metinler, seyahat, hmm. nahmeler. Seyahat etmeyi de çok sevdiğim için belki hep hayran olduğum e, metinler. E, nasıl bir bilgi alabiliriz bu metinlerden kokulu ot ve baharata dair? Çok kıymetli bilgiler var. Şöyle ki e, seyahlar tabii hiç bilmedikleri yerlere gittikleri için orada gördükleri her şeyi... ...bunla kokulu ot ve baharat ve oranın yemek kültürü de dahil... Ee, ...hiç bilmedikleri şeyleri, hiç bilmeyen kendi hmm. kültürlerine göre... ...anlatmak durumunda hmm. olduklarından gayet detaylı olacak. anlatıyorlar. Hmm. Bu tabii bizim için çok kıymetli bir şey. Fakat her seyah bunu yapmıyor. Kendi mesleki ilgisi olan eczacılar, hekimler... Ee, Din adamları çünkü manastır bahçelerinde malum e, kokulu ot bahçeleri e, ayrıca vardır. Daha ziyade din adamları, eczacılar ve hekimlerin seyahatnamelerinde e, biz e, kokulu ot ve baharata dair ayrıntılara rastlayabiliyoruz. Tabii ki doğa tarihçileri yani Hı -hı. turnufo gibi, evet, ben büyük, de bol bol zaten onlar büyük doğa tarihçisi seyah gibi. E, bir nevze de tüccar seyahatlarda görüyoruz. Yani onlar da bunları alınıp satılabilir ürünler, kıymetli şeyler oldukları için nereden ucuza kalitelisini temin edip kendi ülkemde nasıl satabilirim bilgisinin peşinde oldukları için tüccar seyahlarının eserlerinde de kokulu ot ve baharata dair Anadolu'daki ve Akdeniz, Büyük Akdeniz coğrafyasıyla ilgili olarak da Epey kıymetli bilgiye erişebiliyoruz. Tabii bunlardan bazıları bayağı bunu iş edinmiş olan hmm. kişiler. Örneğin benim çalıştığım seyahlardan biri olan 17. yüzyılda Osmanlı topraklarına ve Akdeniz'e tabii gelmiş olan George Wheeler'ın müthiş bir botanik bilgisine sahip ve bitki koleksiyoneri olan birisi hmm. olduğu bilgisini veriyoruz. Çok kitap toplamış. Ee, ve çok bitki örneği ve hmm. tohumu toplamış bir seriya. Evet, Daha oldu sonra oldu. bunları e, ülkesi olan İngiltere'ye döndükten Ölen sonra e, Oxford Üniversitesi Botanik Bahçesine tohumları hmm. ve çizimleri ve bitki örneklerini kurmuş hmm. örnekleri devrediyor. Bilgi böyle böyle ha. gelişiyor. Evet. Peki o zaman son bir dakikaya girmişken e, bunu atlımayalım Yani sizin şifalı otlar atölyenizden bahsedelim kısaca ve Instagram adresimizi verelim ki dinleyiciler de ulaşabilsin. Evet. E, ben e, şehir hayatında da yapabileceğimiz bazı küçük yetiştiricilikler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan en kolay yetiştirilenler de saksı bahçıvanlığı diye adlettiğimiz Nane vesaire hmm. gibi kokulu, çabuk ve kolay yetişen kokulu otların saksılarda yetiştirilmesi. Bunlara dair zaman zaman atölye çalışmaları yapıyorum. Nasıl kullanabiliriz, nasıl küçük mekanlarda yetiştirebiliriz gibi. E, bu duyurularım ve bu ve başka fermentasyon atölyeleri yapıyorum, baharat atölyeleri yapıyorum. Bunlara dair bilgileri de sosyal medyada, Instagram adresimde Nazli Pisk'in e, hesabımda. Paylaşıyorum. Oradan da takip ederlerse dinleyicilerimiz haberdar olabilirler. Çok teşekkür ederim, harika bir sohbet oldu, aktı geçti, zaman nasıl geçti anlamadım ama çok keyifli de, çok teşekkür ederim zaman ayırıp geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim Beyhanım. Kitabında Ot ve Baharat Ansiklopedisi Olak Yayınları'ndan çıktı. Okuru bol. Evet. Ee, olsun. Hayır. Harika. Elinize sağlık tekrar. Evet sevgili dinçler bugün. Değerli yemek araştırmacısı, çevirmen ve tarihçi Nazlı Pişkin ile beraberdik. Tekrar görüşünceydik. dek sevgiyle ve duayla kalın.